Türkü Diyarı Türkü Diyarı programına hoş geldiniz sevgili Türkü severler. Dostluğun ve kardeşliğin şehri Diyarbakır'dan sesleniyoruz sizlere. İyiliklerin, güzelliklerin sevgiyle beslendiği bu güzel günde gönlünüzün de sevgiyle dolup taşmasını dileyerek program ekibimizi takdim ediyoruz. TRT Türkiye'de yayınlanan TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizin için Soner Emre hazırladık. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan spikeriniz ben Bahar Uygur, yayını radyolarınızı ulaştıran teknik yönetmen arkadaşımız Ufuk Tanak Güneş'le birlikte diyoruz ki, dinlemekte olduğunuz Türkü Diyarı programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, Safalar getirdiniz.